Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sizin Merhaba, merhaba Günaydın Nasılsın? yani hani ve, e, <gülüyor> dedi, bu da peştedeğim ve eee bu burada da hayat e, aslında inişleriyle çıkışlarıyla bir yandan da e, politikası e, Türkiye'den çok farklı ol değil evet. diyeyim. Ama evet. çok e, tabii e, şöyle bir farkı var. Hani burada da müthiş bir kutuplaşma var. Geldiğinizde sizi işte şeyler karşılıyor her tarafta. E, siyasi e, partilerin birbirleriyle e, alay ettiği ama çok da küçültücü böyle sevimsiz derecede bir alayın söz konusu olduğu posterler karşıluyor. Birbirlerinde işte liderler yalan dolan ondan sonra onun dışında Paylaşoluk da suçluyorlar vesaire. Öyle hani çok sakin ve nezih diyim veya birbirine saygılı bir siyasi ortam burada da söz konusu değil. Evet, biz, de, biz de şeyden bahsediyorduk bugün hem Ukrayna'da hem Mısır'da çok ciddi bir kutuplaşmadan millet anlaşmaktan ve tehlikeli eğilimler olduğundan bahsediyor. Türkiye de öyle. Biz ama başka bir kutuplaşma güzel çirkini oynuyoruz. Sabahtan beri çok güzel oluyor. <gülüyor> Canla beraber. Güzel çirkin evet yani daha çok herhalde çirkin tarafın ağır basıyor değil mi? Yok, evet ama... tamam. Biz... Daha da güzeller de geliyor. Güzeller de geliyor. Yo Güzeller geliyor muhakkak yani zaten onlar hani e, olmasa hayat tamamen cehenneme döner. Ee, burada da hani önemli olan belki biraz şu e, siyasi sorunlar her yerde var ve işte Macaristan'la Türkiye'yi çok karşılaştırdık şimdiye kadar bu programda da. Şimdiki fark ama e, Macaristan'da fark eden şey Her şeye rağmen siyasetin bütün o e, boğucu tarafına rağmen çözümsüz ve insanı bunaltan yanına rağmen bir e, çizgi var ki onun altına düşmüyor Macaristan. E, her ne olursa olsun işte hani bu Avrupa Birliği dediğimiz yapının e, daha çok kurumsal kimliği nedeniyle değil ülkelerin birbiriyle e, olan ilişkisi nedeniyle değerli yalnızlık değil bir değerli birliktelik olduğu için e, ülkelerin birbirini eleştirdiği, işte şey yaptığı, desteklediği yeri gelince. Yeri gelince köstek olduğu tabii ki ulus devlet özellikle çizgisi de birbirleriyle çıkarları çatıştığında ama bir iletişim var arada. Bu e, iletişim de e, tıpkı insan ilişkilerinde olduğu gibi Hani bir kendi başına mağaraya kapanan bir insan ne kadar hani e, mutlu olabilirse veyahut da hani üretici, yaratıcı olabilirse e, Türkiye'nin hali biraz ona benziyor. Yani duygusal olarak ve zihinsel olarak kendini çok içeri kapattı, ticari olarak açılmış olabilir ama e, Macaristan'da tabii işte her yapılan siyasi hataya karşılık e, çevresinden Macaristan'ın çok tepki oldu. Ve çok hani neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda yol göstericilik oldu diyelim. Ve bunların getirdiği tabii ister istemez sınırlar da çok açık olduğu için Avrupa'da, ülkeler birbirine aktığı, birbirinin içinden geçtiği, insanlar çok dolaşabildiği için bütün bu kriz ortamına vesaire şuna buna rağmen bir kültürel geçişkenlik de var. Ondan dolayı Macaristan'da en azından hani E, siyaseti bir kenara bırakalım. Siyasetin yarattığı umutsuzluğu bir kenara bırakalım. E, Türkiye'deki gibi büyük krizler yaşanmıyor. Veyahut da hani bir gerçekten e, içinden çıkılmaz hal göremiyorsunuz. Macaristan'ın bir anlamda hataları e, çözülebilecek hatalar olarak kalıyor siyaseten bakıldığında. E, şeyde e, hani Neyin ne olduğunu bilmek de çok önemli. İşte Aşırı sağ görünce aşırı sağ olduğunu bilmek. Ee, bunun işte üstü şekerle kaplanıp e, her siyasi partinin içinde yarılıyor olmaması, e, kendine has bir yeri olması veyahut da işte merkez partilerden de bu çizgiye kayan veya bunu destekleyen insanlar olduğunda bunun tepki yaratıyor olması ve bu şekilde aşırı sağ olarak etiketleniyor olması mesela başlı başına önemli bir şey aslında. Ee, onu, onun dışında hani e, baktığımızda Macaristan'daki siyasi hatalara... Ve, e, yeni bir parti ortaya çıktı. Politika böyle olmamalı diye geçen genel seçimlerde parlamentoya da girdi. Hani aşırı sağ üçüncü büyük parti oldu ama dördüncü büyük partisi sıfırdan başlayan, içinde yeşillerin de olduğu e, sol çizginin de her türlü e, rengiyle temsil edildiği bir e, yeni parti ortaya çıktı. Lehemasha Politika yani politika artık böyle olmamalı diye. E, ve bu aslında siyasi hareket sonradan mesela çok varlık gösteremedi bu da işin eksi yanı hani parlamentoya hemen girebilmelerine rağmen Türkiye'de yıllardır çünkü hani bir böyle şey var <gülüyor> e, milletvekili olarak e, farklı partilerden hani bunu e, Kürt siyaseti dışında işte şimdi BDP olmasa yani hani farklı bir parti temsilli büyük e, merkez kitle partileri dışında temsil olmayacak. Ee, bunu e, Türkiye'de mesela yapmak mümkün olmadı. Hani e, işin bu yanı var. E, Macaristan'daki eksi yönü sonradan bu e, hareket çok e, şey kaldı. İçinde belki çok bir e, parlamentoda temsil edenler, gençler olmadıkları için fazla bir e, üstten bakan e, entelektüel çizgide dışına çıkamayan hani eleştiri getiren fakat başka bir şey bunun içinde siyaseten hani e, bir ...yaratıcı bir tavırla bir şeyler söylemeyen, üretmeyen bir hareket haline geldi çok kısa zamanda maalesef. Ee, ve işte hani bu eksi yönü diyoruz ama yani gene de demek ki yapılabiliyor, demek ki olabiliyor. Bunu gördü en azından Macaristan'da seçmenler. E tabii bir işin bir de şey, benim hani çok ilgilendiğim çocuklar yönü var. Evet. Evet. Bugün <gülüyor> çocukları da biraz konuşalım demiştik ki. Evet biraz konuşalım demiştik niye bunu özellikle çocukları konuşmak istedim şimdi yarı yıl tatili birçok anne baba herhalde çocuklarına nasıl aktivite bulacağını ne yapacağını düşünüyor ve Macaristan'a ben her geldiğimde özellikle zaten gelmemin sebeplerinden bir tanesi bu işte artık Türkiye'de yaşamama rağmen arada dönmemin çocuklar yapılacak çok şey var. Şimdi. Türkiye'de benim Ankara'ya ilk geldiğim dönemlerde arkadaşlarıma sorduğum bunu size de yazdım. Sorduğum bir şey vardı. Çocuklu ne yapabilirim? Hafta sonları ne yapmamı tavsiye edersiniz? Ve arkadaşlarım bana alışveriş merkezine gidiliyor genelde evet, demişler. Çok doğru bir şey söylemişler. Güzel işte. <gülüyor> evet. Ya baş, başka ne olayım? yapılabilir ki? Evet ki üniversite çevresinden arkadaşlar hani öyle ne bileyim ben öyle, özellikle alışveriş düşkünü veyahut da e, hani kendimizi alışveriş merkezine bir atalım diyen insanlar değil ama yapacak bir şey yok gerçekten ve bir şey olduğunda da bir aktivite olduğunda da çocuklara yönelip ve hep alışveriş merkezlerinin çatısı altında gerçekleşiyor. Evet Mombio'da geçenlerde bir yazı yazmıştı insan hı hı. hür doğmuş ve alışveriş zincirlerine zincirlenmiştir diyor. <gülüyor> evet artık Rusya'nın o meşhur lafının evet. dönüp dolaşıp geldiği yüzyılımızda durum bu. Aslında bütün dünyada böyle yani e, Macaristan'da da her tarafta alışveriş merkezi bitiyor ve işte insanlar hafta sonları alışveriş merkezine gidiyorlar e, veya boş vakitleri orada geçiyor. Bu, bu Böyle bir gerçeklik var tamam ama aynı zamanda alternatif olarak hani çocuklarla yapmak istediğinizde o kadar çok şey var ki yapılabilecek ve üstelik de bunlar illa paralı, çok şey, yüksek meblalarla veyahut bir bedel ödeyerek hatta çoğu zaman yapacağınız şeyler değil. Şöyle mesela tiyatrolar ele alalım. Türkiye'de işte şimdi devlet tiyatrolarının kapanması gene gündemde. Ee, ve bu işte çok ilerici bir adımmış gibi gösteriliyor ama ben çocuk tiyatrolarını bilen bir insan olarak, gitmek zorunda kalan bir insan olarak diyeyim oğlumla. Çoğu zaman çünkü Türkiye'deki oyunlar daha çok işkence gibi oluyor. hani o kadar e, Çocuk oyunlarında en çekici yönlerden biri elbette ki dekorlar var. Hani bir göz, ben tamamen amatör bir gözle söylüyorum bunları bir izleyici olarak e, söylüyorum e, dekorlar vesaire bunların hani e, albenli olması bir şekilde biz e, çok pahalı dekorlar olmasa bile bir yaratıcılığın olması çok önemli e, fakat Türkiye'de tabii buna, e, bundan para kısmak için, buna kaynak ayrılması istenmediği için e, çok ...genelde özel tiyatrolarda... ...kötü dekorlar, uyduruk dekorlar kullanılıyor. Ve çok genç oyuncularla... Bayağı bir belden aşağı esprilerin vesaire de yapıldığı kaba saba bir takım e, bildik hani senaryolar hep işte masallar vesaireler e, hiçbir yaratıcılık olmadan o anlık sadece insanı çocuğu güldürmeye yönelik ha ha ha iyi bir şekilde e, böyle oyunlar sergileniyor. Ve bunu bu çemberi kırabilen elbette ki tiyatrolar vardır benim kaçırdığım şeyler de vardı sonuçta Ankara'dayım yani bütün. Ee, i̇mkanlara bu anlamda haiz değil mi? Yani İstanbul'da falan vesaire değişik tiyatrolar elbette ki var. Ee, ama e, baktığımızda devlet tiyatroları mesela bu işe yatırım yapabiliyor gene. Çünkü onların hani buna ayırabilecek işte bir bütçe ötüpsü var vesaire var falan. İşte hani bunu kesmenin de çocuklar açısından bir yönü de var. Tabi hiç tartışılmayan. Evet. Evet. Ee, özellikle İstanbul dışında birçok yerde insanların tiyatroya erişimi ancak devlet tiyatrosu sayesinde olabiliyor bilet fiyatlarını vesaire düşünürseniz. Ee, ve gene Macaristan'dan dem vuracak olursak ki bu açıdan Macaristan çok ileri de bir ülke değil Avrupa genelinde. Fakat çocuklara yatırılan yapılan yatırım hakikaten her alanda insanın çok dikkatini çekiyor. Mesela yeni bir projeye denk geldim ben. Ee, bu, bu proje Ee, özellikle çocukların göçmenlerin e, ço göçmen çocukların ve uluslararası alanda genelde işte çocukların birbirleriyle e, iletişime geçmesi için e, ve e, bir merkez yapılmış Pirez e, çocuk merkezi diye ve e, burada e, her renkten her e, etnik e, her türlü dini Vesaire farklı e, Geçmişleri olan ailelerden gelen Çocukların bir araya gelmesi için Ve Pirez adı da bir aslında Yaratılmış adeta böyle bir şey Hani o va, dünyada var olmayan Bir grup grubu temsil ediyor Bir dini etnik diyelim e, Veya bir ırk grubu falan gibi Böyle bir şey yaratmışlar e, Ve e, Pirez'in Bir e, özelliği de var hani e, Tamamen atmosfiyon Bir e, grup Bir cemaat bir cenah diyelim fakat bu e, şey, Macaristan'dan atılmasını e, Macaristan'da olmamasını istediğiniz insanlar diye bir kamuoyu araştırmasında sorulmuş bu grup e, ve e, pirezleri de atmak istemiş Macarlar. Öyle mi? <gülüyor> böyle bir araştırma <gülüyor> da yapılıyor mu? Atmak istemişler olmayan efendim? Böyle bir araştırma da yapılıyor mu Macaristan'da? Evet, da evet böyle bir araştırmada sorulmuş. Kimleri atmak isterseniz ülkeden diye. Evet ülkede olmamasını hani tabii tabii ki atmak isterseniz diye direkt sorulmamış. Gerçi Macarlar bu konuda birazcık da hani şeyle değiller yani. Bu değil mi? Evet siyasetten doğruyla de değiller. Direkt bodoslama söyleyebilirler. Ee, öyle biraz hani şey tarafları var. <gülüyor> Nasıl diyeyim? Ee, hani bu konuda görüşlerini saklamıyorlar diyelim. Ee, ve e, bu Perez grubu da zavallı olmayan grup da e, dışarı e, atılanlar arasında yer aldığı için e, bu hatta çok tabii haberlerde vesaire de yer almış e, o zamanlar. Ve e, ha, hakikaten biz bu noktada mıyız diye bir e, öz eleştiri de gelmiş. Hani en azından bu da var tamam insanlar e, bir yandan... E, Alışlayıcılıklarını tamam saklam saklam saklamıyorlar ama onun yanı sıra bir yandan da şey var yani bu konuda bir farkındalık var. Hani biz bir Orta Avrupa misafir beşiğiyiz herkesi çok severiz biz kardeşiz falan gibi söylemle gizlemeye çalışmıyor kimse bu durumu. Yani bir yandan işte bizde böyle bir damar var toplum olarak bu çok kötü bir şey biz ne yapıyoruz? Bu kadar dışlayıcı olmaya hakkımız var mı diye de çok ciddi bir toplumsal eleştiri de bir yandan veriliyor. En azından sesli çıkan bir eleştiri olduğu için bu. Ee, hani yüzdesi toplumdaki karşılığı nedir bilmem ne falan hani bunu geçtim ama e, bir yandan bu kamuoyunda yer alıyor yani. insanlar bir, bir kendilerini güzellemiyorlar. Biz işte hoşgörü beşiğiyiz, herkesi çok seviyoruz demiyorlar. E, böyle bir yalanla kendilerini kandırmıyorlar. Türkiye'nin bu tarafına da bakalım. Bir yandan evet. <gülüyor> maalesef. Ve işte çocuklar için böyle bir merkez işte açılmış. Tamamen işte hiçbir ücret ödemeden buraya gidiyorsunuz. Ee, her hafta çeşitli şeyler var, ee, dersler var. İşte Endonezya dansları öğrenebiliyorsunuz. Afrika müziği, yok efendim şey e, Brezilya futbolu derken e, bu, bu tarz merkezlerin... E, İlla hani çok uluslararası derslerle değil. yani Sadece oyunu oynamak için e, Almanya'da da çok örneğini görmüştüm ben. E, i̇steyince olabiliyor. Ama e, Türkiye'de şimdi maalesef e, değil hani göçmenler işte Türkiye'de çok ciddi işte bir de mülteci kitlesi var artık. Hani bu e, kitleli bir iletişim kurmak için veyahut da işte insanların hani bir araya gelmesi için değil hani herhangi bir şekilde çocukların bir araya gelebileceği bir ortam yok mahallelerde veya hatta eğer özellikle birisi akıl edip bir şey kurmuyorsa e, tesadüfen denk gelebilirsiniz ama onda da muhakkak hani bir tarafın görüşü bir tarafın e, bir şeyi temsil ediliyordur e, kurulan öyle bir mahalle şeyi varsa e, bir anlamda bir çocuklar için hani toplanabilecek ya da işte herhangi büyükler için de bir yer varsa Dominan bir görüş hakimdir muhakkak orada da. Öyle bir herkesin eşit olduğu, sadece bir araya gelmek için buluşabileceği bir ortam yok. Sayıs maalesef. Sayısız boş arsa var. Niye oralara gidip oynamıyor çocuklar? Evet, hemen o bir, bir oynarken herhalde daha bir yandan bir toki yükseliyor olabilir yani ayaklarının altında tabii. Bir de öyle bir gerçeklik var. Evet. <gülüyor> evet yeni çocuklara niye toki ismi verilmiyor? Ben şaşırıyorum herhalde böyle bir adette. <gülüyor> Toki can matla. diye mesela. <gülüyor> Efendim? Toki can. Toki can evet yani biraz Japon esintili ama neyse. Şeydi şimdi tabii bu çocuklara maalesef Türkiye'nin hani sunabildiği bir de çok pronatalist, doğumcu politikalar uygulanıyor Türkiye'de artık. Malum 3 çocukta bıraktık 3 4 falan 5 diye gidiyor yani. 3 artı diyelim. Çocuk şeyi var desteği var siyaseten Ve çocuk sahibi olanlara da Büyük destek olunduğu gibi Bir hani şey siyasi İktidarın böyle bir Politikası olduğu gibi bir siyasi inge pompalanıyor Nedir işte bir paket veriliyor Çocuklara şimdi verilmeye başlanacak bir Yeni doğanlara Şampuan işte bebek bezi falan gibi Bu paketle hayata postalanan çocuklara Ama ondan sonra ne veriliyor Veya annelerinin gerçekten Onlara bakması için Babalarının da bu işe katılıyor olması için Çünkü kadınların iş hayatından çekilmesine de tabii neden oluyor çocuk bakmak Diyelim ki onun koşullarını sağladınız ki o çok soru işareti tabii Ama onun yanı sıra ne kadar işte ondan sonra iş hayatına geri dönebilirsiniz ne olur Bu aynı zamanda kadını eve kapatmak anlamına mı geliyor Hiç bunlar tartışılmıyor tabii Maalesef kamuoyunda en azından bu sadece böyle bir politika ortada ağız sevimli estirileri falan filan sebep olup kapatılıyor. o çocuklara ama sağlanan hani vaat edilen en büyük şeylerden bir tanesi geleceğe ilişkin eee FET tipi cezaevleri. Artık FET tipi cezaevi 1990'larda işte şey hani nasıl bu ortaya çıktı? Nasıl böyle bir şey olabilir vesaire diye düşünmüştük büyükler için. Ve şimdi çocuklar için artık F-tip cezaevleri yapıldığını hatta işte çocuklar için 10 tane F-tip cezaevi müjdesi diye gazetelerde haberlerin çıktı. Evet. Bunu, bunu kadar... radyoda da konuşma fırsatımız olmuştu aslında. Evet. Ve, ve çok evet. ilginç şeyler var. Yani Türkiye'de genel anlamda hapishanelerin hem binalı sayısının hem de hapishane nüfusunun çok artırılacağına göre planlama yapılıyor. Yani 150 binden 250 bine mi ne çıkarılıyor? Yani böyle bir hedef benimseniyor. Bunları da konuştuk. Yani genel bir büyüme politikası. Hapishanelerin büyümesi ve kalkınması şeyde var planlar arasında. Evet Avrupa'nın en büyük ceza evi. <gülüyor> evet evet. Bir çaka yani. Şimdi... Tabii Diyarbakır'da da devasa bir biliyorsunuz mahkeme KCK davaları evet. içinde. aynı zamanda Diyarbakır'a cezaevi Avrupa'nın en büyüğü diye lanse edilmedi ama e, devasa bir cezaevi yapılması vesaire devasa mahkeme salonları bir de işin hani bu boyutu var işte. Avrupa'nın en büyük adliye sarayı diye lanse edilen e, son derece çirkin binaları da var ortada Bu, bu tabii işin acıklı yönü, devlet demek geleceğini bu, bu yöntemde planlıyor ve çocukları aslında en büyük vaatlerinden bir tanesi. Eğer özellikle zengin ayrıcalıklı vesaire hani bir şekilde e, sürekli bir şey satın alarak, işte eğitimi satın alarak, bir kariyeri satın alarak, geleceği satın alarak eğer e, çocuğu büyütmüyorsanız, buyurun hapishaneye sizinde yeriniz orada hazır gibi üç artı çocuğa bu imkan demek ki devlet tarafından düşünülüyor. Evet. Büyüyünce ne olacaksın çocuğum? F tipi ma hapishane mahkumu olacağım diyor mahpus. ise bazı çocukların da kaderi bu. Yani bu noktaya gidiyorlar. Gene işte bu mesela bu gen yani siyasi cinayetler işlenmeye başladı Türkiye'de. Türkiye'de fail meçhul yok bilmem ne vesaire derken bir bakıyoruz. Artık e, siyasi cinayet e, işlenmiş durumda işte geçtiğimiz hafta itibariyle ve tutuklananlar e, çocuk diye geçiyor ve bu haber de mesela büyük bir sarsıntı yaratmıyor. Siyasi cinayetler ve çocukların da içinde bulunduğu iddia edilen cinayetler. Hani o kadar bu, çok aslında Milli senin... Hareket Partisi şeyinde mi? Kasteni, evet, evet. Evet yani hani böyle iddiaların olması vahim böyle bir hani gerçekliğine vesaire bilmem ne şunu buna girmiyorum ama yani ortada yani siyasetin bu bu şekilde öldürücü yanının çocukları da artık içine çeken bir yanı oluyor olması şu veya bu şekilde. Çok sarsıcı. Ama sadece bu da değil tabii. Yani bir yandan da işte eee 50'liyle Türk'te işte yayınına geçtikten sonra yapılan bir tane haber vardı. Ee, ki bu uzun zamandır benim de üzerinde durduğum bir konu. Ee, çünkü daha önceden Ayşe Çavdar, arkadaşımız akademisyen, o bir çocuklarla ilgili sitede yazarken benim dikkatimi çekmişti. Ee, Gündem çocuğun bir araştırması var, Ankara merkezli bir konuda. E, Sivil Toplum Örgütü Gündem Çocuk ve çok da başarılılar. Çok özveriyle çalışan, genç ve dinamik insanların çalıştığı bir yer Gündem Çocuk. İşini de çok bilerek ve e, sahiplenerek yapan. E, onların raporuna göre e, her yıl yüzlerce çocuk Türkiye'de, yani her ay neredeyse yüz çocuğa yakın, e, yani bu, Rakamların sarsıcılığının ötesinde tamamen önlenebilir sebeplerden e, hayatını kaybeden çocuklar söz konusu. Evet. Okullarda özellikle bu çok var. İşte bazılarını biz ancak e, basına yansıdığında büyük davalar olduğunda duyuyoruz. Evet. İşte yok okulda işte kafasına dolap düştü şey oldu lavabo kırıldı lavabo üstüne düştü gibi evet. feci kazaları duyduğumuzda bunun bilincine varabiliyoruz ama o kadar çok önlenebilir sebeple çocuk ölüyor ki özellikle okulda yani zaten güvenli olmasaları için gönderildikleri yerde ve bunun yanı sıra işte buzlar temizlenmediği için çatadaki kafasına buz düşüp ölen çocuk. Vesaire. Akıma benim... kapılanlar evet. Başına bu düşenler, işitme engelliyken akıma kapılıp ölenler elektrik direğinde. Evet. Çok sayıda böyle evet, şeyler e, Şimdiye kadar, yakın zamana kadar hiçbir konuda ceza alan bir tek müdür olmadı. Okul müdürleri hiçbir şekilde şey şey yapmıyorlar. E, sorumlu tutulmuyorlar ve e, mahkeme önüne çıkarılmıyorlardı. E, kusur lo bulunmuyorlardı. Fakat şimdi ilk defa bir dava örneği var. ve orada müdürün kusurlu bulunması ilk kez söz konusu olabilecek. Ya yani bütün bunlar ama çocuklara vaat edilen bu hayat tabii çok yani gelecekle ilgili maalesef sarsıcı şeyler düşündürüyor. baktığımızda sadece alışveriş merkezlerinde yetişen çocukların ne yapacağı ileride nasıl bir hayat kurabileceği veya nasıl yaratıcılıklar olabileceğim tabii herhalde bizden sonraki nesillerinde <gülüyor> çok konuşacağı şeyler. Evet ilk defa bu bitnisteki şeyde bir hapis cezası da çıktı değil mi? Yangın tatbikatında patlama sonucu 17 yaşındaki Onur Akgünün Evet. Ölümü patlamadan ölümü sonunda May Aktaş Salman yazmış senin gönderdiğin El Cezire evet. Türkiye'de bir okul müdür yardımcısıyla bir öğretmene 5 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. Evet. Şimdi burada e, ay Ayşe mesela bu Ayşe Çaldar bu haberleri gündeme getirdiğinde bilgi görmediğinden şikayet etmişti. Bir çocuklarla ilgili de yazıyordu. E, ma maalesef işte site de bu haberlerin çok fazla tıklanmadığından, insanların hep böyle güzel haberleri görmek istediğinden veya çocuklarıma şöyle daha iyi ne yapabilirim, nasıl beslensinler gibi haberlerin çok ilgi çektiğinden bahsetmiştim. Ama tabii çocukların genel olarak Türkiye'de durumu iyi olmazsa sadece kendi çocuğuna insan iyi bakıyor olması da çok büyük bir getirisi olmuyor. Çünkü hep beraber sonuçta bu çocuklar büyük bir ülkede yaşayacaklar. Ve o ülkede bir kısmın cezaevlerine tıkılıyor olması bu getirmeyecek kimseye. Bunu da düşünüyor olması lazım herhalde de. anne babalarının hepsinin. Sadece kendi çocuklarını işte duvarlarının arkasında iyi yetiştiriyor olmanın çok bir artısı yok işte bizim şu anki bu nesil olarak ayakta olan ve işte şey yapan hayat mücadelesi veren bu nesil olarak ne noktada olduğumuz ortada herhalde. Peki son bitiyor. biterken bir soru sormak istiyorum. Yarı yıl tatilinde işte çocukla ne yapabilirim sorusunu hala soruyor musun bilmiyorum ama sana küçük bir haberimiz var. Hikaye anlatmaya ve sorular sormaya bayılan yetenekli at Boni çocukların en yakın arkadaşı olmaya geliyormuş. 55 kupona hürriyet veriyor. Çocukların söylediklerini anlıyormuş, alkışla yönlendiriliyormuş ve çocuklarla dans ediyormuş. Yetenekli at Bonnie. Evet bu evet. var. Bir de benim ufak bir sorum var. Bugün hani hali hazırda şey diye başlamıştık ya oyuna güzel çirkin diye. Her evet. ikinize de sorayım. TÜİK açıklama yaptı işte Türkiye'nin nüfusuyla alakalı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 76 milyon 667 bin 864 kişi varmış Türkiye'de nüfus açısından. Her an artabilir. Şu anda artmakta herhalde biz konuşurken. Artmakta ama güzel. işte burası güzel. Şey şu soru şu TÜİ'nin açıklamasına göre çocuklar azalıyormuş yaşlılar çoğalıyormuş. Çirkin. O, Çirkin mi güzel? Kronatalist politikalar işe yaramıyor. Evet. Bir paketle insanları kandıramıyorsunuz maalesef bu konuda. Çünkü gerçekten hayat şartları ve çocuk yetiştirmek Türkiye'de çok zor. Tabii bu arada ben de hani kapatırken şunu söyleyeyim. İşte ben de oğlumla bir sergiye gittim. Karavaggio sergisi vardı Hı -hı. burada. Ve şimdi Karavaggio'nun bir ressam olarak 16. yüzyıldaki önemini anlatmaya çalıştım. Niye farklı? Onu farklı yapan nedir? Çünkü onun onun on çizgisinde gitmeye çalışan, onu takip eden veya aynı dönemde olup da diğerlerinden hani nedir diye bu yaratıcılık o zekayı anlatmaya çalıştım. O kıvılcımı. Bu da çok zor bir şey çünkü imaj bombardımanı altında yaşayan işte 8 yaşındaki bir çocuğa bebeklikten beri sürekli imgeler, oyunlar, filmler vesaire görüntü görüntü görüntü içinde yaşayan bir çocuğa bunu anla anlatamıyorsunuz hani yaratıcılık nedir ya bu resim neden önemli? Tabii orada hani söyleyebildiğim şu oldu işte yani yüzyıllar ötesine uzanan hani bir şey var yani bazı yerlerde sadece bazı insanların yaratıcı olarak sivrilmesi sanatta ya da bilimde ya da her ne alandaysa değil. Aynı zamanda o insanlara kıymet veriliyor olması niye İtalya bir dönem çok önemli oldu hem sanat hem bilim hem bir dolu başka bakımdan? Biraz da bunları söylemeye çalıştım. Ne etkisi oldu, ne anlatabildim ben bilmiyorum ama en azından ben kendim de düşünmüş oldum. Ve Türkiye'de o maalesef kıymeti hiç hiç hiç görmüyoruz. Belki de bugün yaşanan birçok şeyin sebebi de bu. Evet, yavrunu evet. sevindir kabirinden son güzel haberimiz ise bizim Emrah Yücel'in kendi Facebook hesabına yüklediği Facebook'ta ilk kare Juliana, ...Julian Moore'un fotoğrafları Türkiye tanıtımı için stüdyoya da girmiş. Onu verelim ve yavrunu sevindir diyelim. Yarı yıl tatilinde güzel haber bu. Ya hala kendini böyle tanıtmaya çalışan böyle reklamlar vesaire Türkiye'nin bu halleri de tabii çok bu yani hani. Neyse. <gülüyor> Büyük ülke ya Evet. <gülüyor> Tabii. Biz aynı fikirdeyiz. Evet. Gayet. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Neyse, ne öyle, öyle o şekilde yani son kapatırken bir cümle şeyi söylemek istiyorum. Bu hologram işi herhalde e, <gülüyor> Türkiye'nin tarihinde uzun yıllar hatırlanacak ve dalga geçilecek. Bir hadise olarak kazık 3 metre boyundaki başbakanın hologramı. Evet. Dünya liderlerinin hepsi çok aptal oldukları için dünyada bunu kullanan maalesef hani bir tane Hindistan'da bir belediye başkanı falan gibi böyle uç örnekler dışında kimse yok. Niye acaba? Pahalı e, çok... pahalı ondan kullanılmıyor. Tabii Avrupa'da ve Amerika'daki liderlerin aptallığına şaşmak lazım <gülüyor> demek bunu işte Evet, Bu bence haftanın yani. en güzel işte. haberiydi güzel. Evet. <gülüyor> Çok teşekkürler size. Oldu, görüşmek görüşmek üzere. üzere. Seyyar'e. Sizin öneğiyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar